Hümeze Suresi Necim 54 Arkadan çekiştirenlerin, kaş göz hareketleriyle alay edenlerin hepsinin vay haline. O ki malı toplayıp ve malının gerçekten kendisini sonsuzlaştırdığını sanarak onu çoğaltan tekrar tekrar sayandır. Kesinlikle onun düşündüğü gibi değil. Kesinlikle o Hutame'ye fırlatılıp atılacaktır. Hutame'nin ne olduğunu sana ne bildirdi? O, Allah'ın gönüllerin üzerine tırmanıp çıkan tutuşturulmuş bir ateşidir. O, uzatılmış direkler içinde onların üzerine kilitlenmiştir, kapatılmıştır.